Peyye'de Ypegen için İslam hukukuna uymayacağız dedi. Geçtiğimiz Aralık ayında Heteşeli liderliğindeki direniş grupları Suriye'de 61 yıllık kanlı Baas rejimini yıkmayı başardı. Devrim sonrası ülkenin yeni cumhurbaşkanı, aynı zamanda devrimin de lideri olan Ahmet Şara oldu. Suriye'nin sosyolojik yapısının yeni hükümetin paçasını sıvayarak yürmesini gerektirecek kadar hassas olduğu aşikar. Bunun en iyi farkında olan da belli ki yeni Suriye yönetimi. Yeni yönetimin bu amaçla ülkedeki farklı etnik ve inanç unsurlarıyla bir araya gelip anlaşma zemini aradığı görüлюyor. Çünkü Suriyedeki farklı grupların yeni devlette entegre olması önemli. Bu bağlamda yeni yönetim başta PKK'nın Suriye uzantısı olan PYD, YPG olmak üzere ülkedeki birçok unsurla görüşmeler yaptı. Bu görüşmelerin en önemlisi de PYD, YPG ile olanıydı. Görüşmelerin ardından nihayet 10 Mart'ta Cumhurbaşkanı Şaray ile Peçede, YPG yöneticisi Abdi bir araya gelip anlaşma sağladılar. Anlaşmaya göre Peçede, YPG'nin silahlı güçleri de dahil olmak üzere kontrol ettiği tüm bölgeler devlete bağlanacak. Bunun karşılığında da onların her türlü hakları güvence altına alınacak. Bu anlaşma Suriye'de birkaç gün devam eden olumsuz havayı bir anda umuda dönüştürdü. Çünkü Suriye halkı daha fazla kan ve göz yaşi görmek istemiyor. Tüm meselelerini diyalogla çözmek istiyor. Üç gün sonra ise Ahmet Şara, Suriye Arap Cumhuriyeti Anayasal Beyannamesi adıyla geçici anayasa bildirgesini imzaladı. Metin toplamda beş bölüm 53 maddeden oluşuyor. Şara tarafından imzalanan yeni geçici anayasa metni hukukcular ve siyasiler tarafından gayet makul olarak karşılandı. Çünkü tüm Suriye halklarına eşit ve adil bir yönetimi öngörüyor. ve Suriye'nin sosyolojik gerçekliğiyle de uyuşuyor. Fakat metin açıklandıktan sonra bazı itirazlar yükseldi. Özellikle de ikinci madde itirazların odağı oldu. Ne diyor ikinci madde? Cumhurbaşkanının dini İslam'dır ve İslam hukuku, fıkıh, yasaların temel kaynağıdır. İnanç özgürlüğü güvence altındadır. Devlet, tüm semavi dinlere saygı gösterir ve ibadet özgürlüğünü güvence altına alır. Ancak bu özgürlük kamu düzenini ihlal etmemelidir. Bu madde Suriye gerçekliğini tam olarak yansıtıyor. Çünkü halkın kahir eksereeti İslam dinine mensup ve devrimde Müslümanların mücadelesi sonucunda gerçekleşti. Bununla birlikte gayri Müslümlerinde tüm vatandaşlık hakları devlet güvencesi altına alınıyor. Fakat seküler bir oluşum olan Peyde, yepeğe den itiraz geçicmedi. Heyette YPG yaptığı açıklamada yeni metnin Suriye gerçekliğini yansıtmadığını iddia etti. Laik demokrat bir yönetim istediklerini açıkladılar ve bu metne tabi olmayacaklarını deklare ettiler. Heyette YPG neden İslam hukukuna uymayacağız dedi. Bilindi üzere PKK lideri Abdullah Öcalan başta olmak üzere bazı PKK yöneticileri açıklamalarında Türkiye'de laikliğin garantisi olduklarını ifade etmişlerdi. Peğede, Ypege'de, Suriye'de milaik din garantisi görevini icra ediyor. Bu durumda PKK ile Peğede, Ypege aynı oluşum olduklarını ortaya koymuş olmuyor mu? Peğede, Ypege'nin bu tavır, İslam hukukundan rahatsız olan Peğede, Ypege kimin adına varlık gösteriyor? Sorusunu akıllara getirmedi değil. Ezici çoğunluğu Müslüman olan bir ülkede neden İslam hukukuna karşı çıkıyor Peğede, Ypege? Lik hukuk adı altında Fransa. İsveç, İsviçre, Almanya, Fransa ve bilimli Avrupa ülkelerinin hukuklarının karışımı bir sistemi ne için ve kim adına istiyor Peydê Yêpege? Biz de soruyoruz: Müslüman Suriye halkı layiktlik için mi devrim yaptı? Aralık devriminin Müslüman devrimi olduğu aşikerken ve Suriye'deki Kürtlerinde kahir ekseriyeti Müslüman iken Peydê Yêpege'nin için İslam hukukuna karşı çıkıyor, anlam vermek mümkün değil. Yine kimlik sorunu ve vatandaşlık hakkı Suriye'deki Kürtlerin en büyük sorunu iken. Yeni yönetimde gerek kimlik ve vatandaşlık hakkını gerekse de diğer tüm meşru haklarını Kürtlere teslim etmişken Peye'de Ypegen için buna karşı çıkıyor. Peye'de Ypegen neden Kürtlere kimlik dahi vermeyen ve hiçbir vatandaşlık hakkını içermeyen önceki bağımsızlığının anayasasını bu metne tercih ediyor. Ya akıl tutulmasıdır ya da Kürtlere ihanettir. Peye'de Ypege'nin derdi Kürtlerin hakları ise hakları verildi. Neyi kabul etmiyorlar? Umarız Peye'de Ypege bu yanlışının farkına varır ve Kürtlerinde diğer unsurlarında ortak paydası olan İslam dinine karşı olan bu tutumundan vazgeçer. Bir dahaki yazımızda görüşmek üzere. Emir Canpolat.